cem e, her namaz için taharetten aciz olan kimse için mübah olur kemen kimse gibi selisu e, bevlin selisu bevlin. bevlin bevil akıntısı olan kimse gibi e, kanı durmayan yara sahibi için de cem cah, e, mübah oluyor daimun, e, daim, e, devamlı bir şekilde burun, ak, burun kanaması olan kimse için de mübah oluyor kiasa, kiyas olarak kiasa olaq ala l-mustahadeti, müstehazelja za kiasa dedi ki, istet, e, fil istihadeti, hakkında, istihade hakkında, kendisinden fetva zaman, ve in kaviti, büc ala en zuhra, eee öğleyi tehir etmeye güç getiriyorsan e, e, ertelemeye öne almaya öne ve gusül alırsın. Yani eğer sen öğle son vaktine erteleyip ikindi namazını da ilk vaktinde kılmaya güç getirirsen fetet alırsın. ثُمَّ تُصَلِّينَ zuhhra və asra cemi sonraöle ve ikinci namamazını beraberce kılarsın. ثُمَّ tu الْمَغْرِبَ magribə sonra akçam namamazını ertellersin ve tu aciline rahişaə sonra yatsı namamazını da ön alırsın, elken alırsın, s ve takxtasiline sonra gussur alırsın Va tejmaine beyna salaini fefaliə iki namamazın arasını bunu, bunu yap yani buradaki fef'ali ve in kavitinin cevabı değil mi fef'ali rivaahu Ahmed ve Abu Davud ve şimdi e, normalde biz bir önceki dersimizde dedi ki e, hasta e, cem yapabilir mi e, diye dedi ki hasta cem yapabilir değil mi Şeyh iki tane ayrı delil e, almış kendine birincisi demiş ki cem'in asıl sebebi nedir cemin asıl olarak illet insanlardan meşakkat-i sıkıntıyı e, gidermektir. Hasta da sıkıntı sahibidir. Eee iki namazı bir araya toplaması bundan dolayı mübahtır. İkincisi dedik ki demiş ki bu konuda Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın hastaya vermiş olduğu bir ruhsat var. O da nedir? Müstahza istihaza kanı e, kendisinde olan kadına Peygamber Aleyhissalatu vesselam cem yapmasına dair kendisine müsaade ediyor. Diğer hastalar da hepsi bunun hükmündedir. E diye Burada da Şeyh ne yaptı? Dedi ki bu hastalıklardan bir tanesi müstahaze gibi olan yani yarası olup kana akan veyahut da burun kanaması işte bazı insanlar oluyor ya hasta yaz olduğumuzun sürekli burnu kanar mesela veyahut da işte sürekli akıntısı olan yani idrar yollarında sorun olup sürekli akıntısı olan insanlar gibi bunların da hem hasta olduklarından hem meşakkat olduğundan dolayı bunlardan sıkıntı giderilmesi adına bunların cem yapması caizdir. Tabi buna caiz değil diyen alimler de olmuş bu özürsüz bir şekilde veya delilsiz bir şekilde namazı kılınması gereken meşru vaktinin dışında kılmaktır e, diyenler de olmuş ama bu doğru değildir. Çünkü hem e, nas yönünden hem de şeriatın usulü ve maksatları yönünden baktığımız zaman hasta evlâ olaraktan e, şeye yani bu akıntısı olan insanların evlâ olaraktan namazı cem etmeleri gerekir. Evet. Vel vahhu cema'u bejne al maghribi vel aşai, ishai, ishai, chasaten, e, özellikle jazsı ve akşam in arasını cem etmek mi bohlujo? Lihusul-i matrin yabullu, yabullu fiyabe, e, elbiseyi ıssatan yağmur, hasul olduğundan dolayı, ve tujed-i ma'hu, onunla beraber bulund, e, bulunduğundan dolayı, mešakkatun, mešakkat bulunduğundan dolayı. Lihannehu aleyhissalatu vesselam, aleyhissalatu vesselam, çünkü e, cema'u bejne al maghribi vel isha'i, fideletin, matiretin, yağmurlu bir gecede yasıyı ve Amr. Ve madra ibrahimiyye de bu şekildeydi. şiddetli dolayı çamur. والريح الشديده البارده سوق شدته الرزغان dolayı في الليله الظماء zala, في الليله الظلماء e, bundan dolayı e, karanlık geceden gecede soğuk şiddetli rüzgardan dolayı ve bunun gibi yerlerde cem caiz olur wa inna yakunu yakun al-matar yağmur e, yağmazsa fi asahhi qawli al-ulama'i alimlerimin iki sözünden En sayıya olduğuna göre, lem yekun il-mataru nazilan ve lev yağmur yağmamış olsa da. O zaman bunun cevabı nerede? Cevabı muhabbeli delalet ettiği için mahzuf, değil mi? Yani ve in lem yekun il-mataru nazilan, fel cem'u yubahu fihi. Ale asahhi veya fi asahhi kavli'l ulema, alimlerin iki sözünden en sahih olanına göre böyledir. Demek ki yağmurlu bir gecede E, cem olur diyen alimler de iki kısma ayrılmışlar. Öyle mi? Bir grup alim demiş ki yağmurun bir fiil yağmış olması lazım. Bir grup alim de demiş ki yok yağmurun yağma zannı olup hava yağmurlu olursa bile namazı cem etmek caizdir demiş. Tamam? Özellikle bu evladın evlerinde kıldıkları namazdan evladır. Evlerinde namaz kılmalarından daha evladır. Yani camide cem etmeleri Evde ayrı ayrı tek kılmalarından daha evladır. Belter kul cemai muassalati fi'l buruti evlerde cemi tak etmek namazla beraber cemi tak etmek bidatun muhalifetun esunneti sünnete muhalif olan bir bidattir. Izis sünnetu en tusalle en tusalle bi lake sünnet olan en tusalle kılmasıdır. Es salavatul khamsu 5 vakit namazı cemaatle beraber e, mescitte kılınmasıdır. bu aula min salati fil buyuti ittifaq muslimina, bu mananın ittifakıyla evlerinde kılmış oldukları namazdan daha evladır. Vas-salatu cem'an fil mesacidi, mescitte evla mescitlerde cem olarak namazı kılmak, min salati fil buyuti mufarraqatin, evlerde farklı farklı olarak da namazı kılmaktan daha e, bir ittifak-ı ümmeti, ümmetin ittifakıyla daha ibladır. Ellezine e, o ümmet ki e, yüce bir cema, cemi caiz görüyorlar. Kemal'in İmam Malik gibi, bu Şafii Şafi gibi ve Ahmed'in e, İmam Ahmed gibi ihtihadı. Ve Ahmed'i olmaz deme. Ve Ahmed. Ve Ahmed'e. Çünkü gayr-ı Şimdi e, bu hastalık ondan sonra yağmurlu gecede namaz kılma Cenn namazları cem meselesinde bu en sonda İmam İbri Teymiye'nin <gülüyor> söylemiş olduğu cümle aslında bir noktaya işaret ediyor değil mi? Bu ihtilafın hepsi kimin arasındaki ihtilaflar? Bunlar cumhurun arasındaki ihtilaflar. Kufa ehli bu ihtilaflara hiç karışmamış bile. Çünkü Kufa ehli zaten ceme inanmıyor. Yani şey dışında, müzdelife ve arefe dışında. Onun da seferden dolayı olduğuna değil, onu da haçtan dolayı olduğuna inanıyorlar. Arada e, ileride gelecek, arada çok büyük bir fark var. Yani bu cem seferden dolayı mıdır yoksa haçtan e, dolayı mıdır? Hanefilere göre veya Kufa ehline göre bu cem şeyden dolayıdır. Haçtan e, dolayıdır ve haccın sünnetlerindendir. Yani seferi olduğundan değil Peygamberimiz zaten orada hacı e, hacca ait olan bir sünnettir bu demişler. Yani. Bu ihtilafların hepsi de kimin arasındadır? Bu ihtilafların hepsi de cumhur-i ulemanın arasındadır. Mesela cumhur-i ulema, hastalıkta bir insan cem yapabilir mi e, demişler. Peygamber aleyhisselatü vesselamın hastalığında cem yapmayıp, namazların hepsi vaktinde kılındığı için hastalıkta cem yapılmaz demişler mesela. Öyle değil mi? Peki, e, müstahaza olan kadına tanınmış olan ruhsatı nasıl yorumlamışlar? Has bir ruhsat olarak e, tanımlamışlar. Yani bu has olan bir ruhsattır e, demişler. Ama Şeyhul İsa Bumi dediği gibi özellikle cem konusunda en geniş mezhep İmam Ahmet'in mezhebidir. Yani en geniş mezhep namazları cem etmek konusunda İmam Ahmet'in mezhebidir. Ve cemin illeti olarak da neyi almışlardır? Cemin illeti olarak da sıkıntıyı almışlardır. Sıkıntıdır cemin illeti dedikleri zaman alanını çok genişletmişler. Hastalığa da, çalışanlara da bazen eğer iş sıkıntı olacaksa mesela yağmurlu gecede yapılacak olan E, cemi de hepsini buna dahil etmişler. Ama şeye gelince, yağmurlu bir gecede e, namazları cem etmeye gelince cumhur ulemanın hepsi buna muvafık. Buna muvafık olmalarının sebebi de nedir? Buna muvafık olmalarının sebebi de bu konuda nasların varit olmasıdır. Öyle değil mi? Mesela bunlardan bir tanesi e, çünkü demiş Peygamber aleyhissalatu vesselam yağmurlu bir gecede namazlarını cem etti ve bunu Ebubekir, ve Ömer de yağmurlu bir gecede namazlarını cem ettiler." E, demiş. Şimdi burada tabi şöyle bir olay var. Yani şuna bizim bakmamız lazım. Ben e, okuduğum halde dikkatimi çekmemiş burası çünkü. Yani İmam Bukhari'de ve Müslüm'de ben normal bildiğim böyle bir hadis yok normalde. Peygamber Peygamber'in namazları yağmurlu bir gecede cem ettiğine e, dair. Onun için buna şey yapmamız lazım. Yani buna ekstradan bir daha bakmamız e, lazım. Bir dahaki ders inşallah hatırlatırsanız şey yaparız. bununla ilgili söyleriz. Şuraya da not alalım. Şimdi normalde, e, cumhur ulemanın genel olarak zikretmiş oldukları delillerin arasında e, bu deliller değil de, cumhur ulema demişler ki biz özellikle e, bu bir sonraki dersimizde veyahut ondan sonraki dersimizde anlatacağımız bir şey var, mesele var. i̇bn Abbas'ın meşhur hadisi var biliyorsun değil mi? Peygamber Medine'de, öğle ile ikindi, akşam ile yatsı namazını arasını cem etti ne bir korku, ne de yağmur yoktu." E, diye. Yani e, İbn-i Abbas, nejde nejde? diyor ki, peygamberimiz normal Medine'de iken, yani seferle çıkmadan, Cema'a Rasulullahi bejne el vel-Asri ve bejnel magribi vel vel-Išai bil-Medine-ti fi ghayri seferin vela-Metalin bir rivayete de fi ghayri seferin vela-Khavfin Dijo, yani korku olmaksızın ve e, yağmur olmaksızın sefer olmaksızın Peygamber Aleyhissalatu Vesselam namazını cem etti. Cumhurulema burada ne demiş? Demiş demek ki Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın yağmurda cem etmesi, seferde cem etmesi ve korku halinde cem etmesi sahabenin arasında alışılmış ve mahdud olan bir şeydi. Öyle mi? Böyle ki İbni Abbas normal zamanda yapmış olduğu ceme inkar eden veyahut da anlamayan bu nedir diyen insanlara Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın bu görüşünü getiriyor. Yani Peygamberimiz yağmur da yoktu. Korku da yoktu, sefer de yoktu. Ama buna rağmen Peygamber aleyhissalatü vesselam namazlarını cem etti diyor. Bu neyi gösterir? Karşıdakilerin şeyini kesiyor bu şekilde değil mi? İtirazın önünü kesmiş oluyor. Demek ki diyorlar Peygamber aleyhissalatü vesselamın döneminde yani bu İmam Müslim'de geçen rivayet yağmurda, korkuda ve seferde cemin herkesin yanında mahud olan, alışılmış olan bir mesele olduğunu e, gösterir e, diyorlar. Ayrıyeten Mesela cumhur ulemanın zikretmiş olduğu delillerden bir tanesi diyorlar ki işte İbn-i Ömer, ee, İmam Bey hakkı rivayet ediyor. Diyor ki i̇bn Ömer için, i̇bn Ömer emirler namazları cem ettiği zaman i̇bn Ömer de onlarla beraber namazlarını cem ederdi diye. Yani i̇bn Ömer Medine'deyken Emevilerin atamış olduğu ee, vali namazı cem ettiği zaman i̇bn Ömer de onlarla beraber namazını cem ederdi. Hani eğer bu yağmurlu günü kastediyor tabi yağmurlu günde namazlarını cem ettikleri zaman i̇bn Ömer de onlarla beraber namazlarını cem ederdi e, diyor. E şimdi e, burada neyi delil almışlar kendilerine? Demişler şayet yağmurlu günde eğer namazların cem edilmesi e, sayh olmamış olsaydı veya sahabenin peygamberden gördüğü bir uygulama olmamış olsaydı o zaman e, sahabenin buna kesin bir dille ne yapmaları lazımdı? İtiraz etmeleri lazımdı. Öyle değil mi? İtiraz etmeleri lazımdı. Çünkü namazı vaktinin dışında bir vakitte e, kılmaktır ki bu. Sahabenin bunu kabul etmesi düşünülemez e, demişler. Şimdi tabii e, karşı taraftaki insanlar da şöyle bir e, görüşleri var. Bir görüşlerini geçen dersimizde söyledik zaten. Dedi ki diyorlar Allah e, Kur'an-ı Kerim'de اِنَّ صَلَاةَ عَلَى الْمُمْكَانَةَ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا diyor ve mikat hadisleriyle alakalı. Yani varit olan bütün hadislerde peygamber Resulullah'ın vaktu bu iki vakti arasında diyor. Yine İbn Mesud'un hadisini zikrettik değil mi? Onların delili olarak dedi ki: "Muraaetu sallallahu aleyhi ve sellem salasa salaten fi gayri miqatha illa, illa salaten." diyor. Daha sonra bu namazın o illa salaten dediğin Müzdalife ve Arefede peygamberimizin yapmış olduğu cem olduğunu söylüyor. Bu şeylerin delilleri, Hanefilerin delilleri. Peki cumhurun delillerini dedik, nasıl çürütüyorlar? Cumhurun delilleri için birincisi diyorlar, sizin delilleriniz haber Ahat Kur'an'a ve mütevatir olan sünnete e, zıt olan, ters olan haber ahad'tır. Ondan dolayı kabul edilmez e, diyorlar. Cumhur ulema ne diyor? Dedik, cumhur ulemanın yanında ahad, e, mütevatirden ziyade sıhhat önemli. Öyle değil, değil mi? Hadislerin sıhhati. Hadisler sahih olduğu için cumhur ulema diyor ki biz taksis ediyoruz. Yani umumi olan e, namazlar mutlaka vaktinde kılınmalıdır. E, naslarını biz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın cem yaptığına dair varit olan hadisler ile tahsis ediyoruz. Yani şu şu şu şu zamanlar o zaman bundan nedir? Bundan müstesnadır e, demiş oluyoruz diyorlar. Bir de bununla beraber şu tip bir delillendirmeleri var. Bu genel cem meselesiyle alakalıydı. Değil mi? Buraya kadar söylediğimiz genel cem meselesiydi. Bir de yağmur meselesiyle alakalı e, özellikle. Diyorlar ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında çok fazla yağmurlu gün olmuştur ama sarih bir rivayette peygamberimizin yağmurlu bir vakitte namazını cem ettiğine dair bir rivayet mevcut değildir diyorlar. Tamam? Hatta mesela belki daha önce de görmüşüzdür veyahut da cumada veyahut istisqa namazında göreceğiz. meşhur sayyih olan Enes'in hadisi var. Değil mi? Peygamber Aleyhissalatu vesselam bir gün minberde hutbe verirken adamın biri içeri girdi dedi ki ya ey Allah'ın Resulü helak olduk. Allah'a dua et de bize yağmur yağdırsın. Dedi, peygamber a.s.m. da ellerini hutbede kaldırdı ve dedi ki ey Allah'ım sen, işte bize yağmur yahtır diye. Ondan sonra diyor, öbür hafta tekrar peygamberimiz Cuma vaktinde hutbe verirken ikinci bir adam geldi. Ey Allah'ın Rasulü dedi, bahçeler, hayvanlar, hepsi telef oldu. Yani yağmur o kadar çok yağdı ki Allah'a dua et. Allah a.s.m. o yağmuru durdursun e dedi, diyor. Ve peygamber a.s.m. ellerini kaldırıp dua edince Enes diyor ki yağmur durdu ve ortalık normale Dönüştü diye. Şimdi bir hafta bu kadar şiddetli yağmur yağmış, hiç ara vermeden, kesilmeden, hatta insanlar artık selden dolayı helak olacaklarını söylemişler. Mesela bu arada hiçbir şekilde bir sahabenin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yağmurda namazı cem ettiğine dair hiçbir rivayet yok. Yani o bir hafta arasında biz namazlarımızı cem ettik diye bir rivayet olmadığını söylemişler. Yine ezan babını hatırlıyorsanız demiştik ki ezan için Sahabelerin bir rivayet olunmuştu ki yağmurlu gecelerde, rüzgarlı gecelerde, öyle değil mi? Soğuk gecelerde Peygamberimizin müezzini nasıl nida ediyordu? اَلَا صَلُّوا فِى الرِّحَالِ Öyle değil mi? Yani herkes kendi bulunduğu yerde, kendi konaklamış olduğu yerde namazını kılsın diye. Mesela diyorlar eğer cem gibi bir şey olmuş olsaydı veya Şeyh Hulusan ve demiş olduğu gibi hani orada namazı şeyle kılmak, cem kılmak, evde müteferrik kılmaktan daha evladır olmuş olsaydı Peygamber Aleyhissalatu Vesselam ila e, işte as-salatu cem'an diyanızadır. Diye as-salatu fi'r rihal demediler. İnsanları teşvik ediyor. Yani evlerinizde bulunduğunuz yerlerde namazınızı kılınız diye. Demek ki böyle bir şey yoktur e, diyorlar. Yani böyle bir yani bir cem meselesine itirazları var. Bir de hani ekstrada cem meselesiyle alakalı arada zikredilen bu sure, suretlere şeyleri var. E, i̇tirazları var. Yağmur meselesinde yapılacak olan cemaa e, en kuvvetli yapmış oldukları bu iki itiraz var. Yani birincisi bu Enes hadisinde varit olan o sel götürdüğü bir hafta zarfında Peygamberimizin namaz kılmadığına dair. İkincisi ise Peygamberimizin yağmurlu gecelerde Ela صَلُّوا فِي الْرِحَالَ diye insanlara nida ettirdiğini zikretmişler. Tamam Lakin bu ihtilafın hepsi yani cumhurun arasında olan veya cumhurun diğerleriyle arasında olan ihtilafın hepsinin mahalli neresidir? namazlar Namazlar camide cemaatle kılınacak olursadır. Yoksa mesela hava yağmur yağıyor diye evde sen namazını cem edeceksin. Böyle bir şey yok yani. Anlaşıldı. Yani bu yağmurlu bir gecede namazları cem etmek meselesi evinde oturan adamlar için geçerli değildir. Bu evden çıkıp mesela camiye geldi diyelim adamlar. Camide öğle vakti öğle ile ikindiyi kılarlar ondan sonra dağılırlar. Yani bir daha ikindi vakti bu meşakkatı çekip o yağmurlu havada tekrardan dışarıya çıkmamak içinde diyorsa mutlak olarak Yağmurlu gecede namazları cem etmek, ruhsat kılınmamıştır. E, namazların cem edilmesine verilen ruhsat nedir? Verilen ruhsat sadece namazı yağmurlu bir günde cemaatle kılmak için evinden çıkan insanlar için geçerli olan bir ruhsattır. Burası anlaşıldı değil mi? Peki e, namazlar diyelim ki yağmurlu bir gün oldu. İnsanlar namazlarını cem etmeye karar verdiler. Yani bir araya toplandık mesela bir mescitte öğle vakti veya akşam vakti. Dedi ki yağmur yağıyor. E biz bu yağmurda ne yapalım? Namazlarımızı cem edelim. Nasıl cem ederiz? İşte Öğle ile ikindiyi beraber kılalım ki bir daha ikindi vakti gelmek zorunda kalmayalım dedik. Ezan ve kamet meselesini nasıl yapacağız? Hatırlayan var mı ezan babında? Ezan ve kamet meselesini nasıl yapacağız? Bir ezan iki kamet getireceğiz. Öyle de mi sünnet olan? Çünkü iki vakti tek bir vakitte kıldığımız için sünnet olan nedir? Sünnet olan tek bir ezan okumak ve iki tane de şey, iki tane de kamet getirmek. Bunu da neye dayandırıyorduk? demişti ki normalde Peygamber Peygamber'in hacını bize vasf eden birçok sahabe var. Ama bunların arasından Peygamberimizin hacını toplu olarak bize vasf eden sahabe kimdir? Cabir'dir değil mi? İmam Müslüm'ün rivayet etmiş olduğu Cabir hadisidir. Ta başından sonuna kadar Peygamber Resulullah (s.a.v.) en tafsilatlı ve uzun şekilde hacını bize vasfedendir. Peygamberimizin Müzdelife'de ve Arafat'ta yaptığı cem'i anlatırken, namazlarını cem ettiğini anlatırken ne diyor? Bi ezan'ın ve ikameteyni. Yani tek bir ezan ve iki tane kamet getirdi. Yani bir ezan okunur. O vaktin girdiğinin göstergesidir. İki kamet getirilir. Birincisi öğlen namazının veya akşam namazının, ikincisi de ikindi namazının veya da yatsı namazının kameti oluştan sünnet olan yağmurlu günlerde veya normal zamanda namazlar cem edilecek eğer mescidlerde veya toplu alanlarda bir ezan okunup iki tane akamet getirilmesidir. Anlaşıldı? Devam edelim. وَنَنْ يُبَعْحُ لَهُ مُبَعْحُ لَهُ مُبَعْحُ لَهُ مُبَعْحُ لَهُ مُبَعْحُ لَهُ مُبَعْحُ لَهُ مُبَعْحُ لَهُ مُبَعْحُ لَهُ مُبَعْحُ لَهُ مُبَعْحُ لَهُ Erfâk, onun için en uyumlu, en yumuşak olan yani onun haline en uygun olan hangisiyse onu yapmasıdır. <gülüyor> Şimdi mesela biz daha evvelde dedik ki şeydir, cem-u takdim var, bir de cem-u takhir var değil mi? Cem-u takdim nedir dedik? Bir sonraki namazı bir önceki namazın vaktine alıp onunla beraber kılmaktır. Cemu takhir nedir? İçinde olduğun namazı bir sonraki vakte ertelip onunla beraber kılmaktır. Şimdi burada soru şu. Biz diyelim ki cem yapacağız. Eftal olan bizim için hangisidir? Mesela sefere gidiyoruz. Yani namazı ertelemek mi bizim için daha eftaldir yoksa önü almak mı daha eftaldir? Bazı alimler bazı rivayetlerden yola çıkaraktan bazı şeyler çıkarımlarda bulunmuşlar. Mesela demişler ki cem-i takdim, işte bakarız önceki derste geçen Cabir hadisinde olduğu gibi, işte bakarız eğer Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi güneş doğmadan yani güneş meyletmeden yola çıkmışsak çıkarız namazımızı tekhil ederiz. Eğer yok bakarız işte Cuma şey güneş meyletmişse şey yaparız namazı öne alırız tabi bu namazı öne aldığına dair rivayet şeyde yok. Ee, ne Cabir'de ne Enes'in rivayetinde yok. Sadece Ebu Said'in rivayetinde var değil mi? O da Sünenler'de olan. Yani Sahih'te cem takdim geçmiyor. cem takdim rivayeti nerede geçiyor dedik? Sünenler'de olan rivayette. Geçiyor Ebu Said'in'in rivayetinde. Ha, böyle yaparız. Kimisi demiş ki mesela işte Peygamberimizin Müzdelife'de ve Arafa'daki şeyini alıp işte şöyle olursa Cemu takdim yaparız, böyle olursa cem takhir yaparız. Ama normal muhakik olan ulema ne demiş? Demişler yok. Yani burada asıl olan Ceme'in meşru kılınmasındaki gaye nedir? Sıkıntıyı karşı taraftan gidermektir. Öyle değil mi? Kişinin sıkıntısını gidermeye en uygun olan yol hangisiyse kişi kendisine onu yapar. Yani cemut akhir ise cemut akhir, cemut akdim ise cemut akdim tamam? Çünkü e, bu sonuçta bir ruhsattır. Gaye de hafifletmektir. E, önüne şunu şunu koyduğumuz zaman o ruhsata münafi olmuş oluyor değil mi? O genişliğe, bu vusaata, ruhsata münafi olmuş oluyor. Onun için kişiye en uygun olan kişinin kendi içinde bulunduğu halde kendisine en uygun olan en rıfık içerisinde olduğu hangisiyse kişinin onu yapmasıdır demişler. Evet. Vel efdalu eftalu'nun bi'arefe cemu't taktimi beyne zuhri ve'l ve ikindi arasını cemu't taktimle cem etmektir. <gülüyor> Gövzdene fetem üzrefe de el efdalu eftal olan ve Lifi alihi, e, aleyhissalatü vesselam, aleyhissalatü vesselam in fiilinden dolayı. Hmm. Ve cemut takdim, e, ve cemut takdimi bi arafete, arafete cemut takdim, e, li ecni, ittisale e, itisali vuku'i e, vaki olmasından dolayı, وَجَمْعُ تَقْدِمِ بِعَرَفَ لِأَجْلِ اِتْتِسَالِ لِوْقُوفِ Ta yapılan vukuf o beklemedeki kopukluk olmasın diye. Yani sürekli bir ittisal olsun, devamlı olsun diye. وَجَمْعُ تَأْخِيرِ بِمُزَّلِفَةَ Ona giderken, yani yolculuğu kesmemek için, yolculuğun devam edebilmesi için namazı ertelemek eftar olandır. Ve bil cümlete özetle fel cema'u cem beyni salateyni, iki namazın arasını cem etmek, fi arafete ve müzdelifete sünnetin. sünnetun. Müzdelifete ve arafete sünnettir. Ve fi gayrihime, o ikisinin dışında ise, mubahum mubahhtur, yufalu indel haceti, hacet esnasında yapılır. Ve izah len tedu'u hacetun, onun için her bir... E, ihtiyaç ona davet etmezse yani bir ihtiyaç olmazsa onu yapmaya gerek kalmazsa فَالْاَفْطَرَ اَفْطَرَ اَفْطَرَ اَفْطَرَ اَلَاً بِالْمُسَافِرِ yolcu için اَدَاءُ كُلِّ صَلَاتٍ فِي وَقْتِهَا her <gülüyor> namazı vaktinde eda etmektir. Nebi sallallahu a vsev, nebi sallallahu a vsev, nem jecmah, cem Fi eiyamil hacc, hacc gündem de cem etmedi. İlla bi'arafete ve ancak Arafa'da, Arafat'ta ve müzalifete cem etti. Ve nem jecmah bin minen ve minade cem etmedi. Leannehu nazilun, çünkü o inmiştir, yani seyir halinde değildir. Hani normal şey gibidir, normal gezen, E, gibidir. Seyr edilen halinde değildir. Bu inne ma kana cem ediyor. İcacet de bilgiseyru. Seyr ona meşakkatla gidiyor. Yani devam ettiği zaman durmadı zaman. Evet. Hayda bu bu yani öncesini zihninde tut. Devam et. Ben eselullah li'l cemiihi tevfiqa li'l ilmin nafi'i ve'l şimdi normalde eee hac mevsimiyle alakalı. İnşallah ileride haç kitabında Allah nasip ederse zaten göreceğiz. Şimdi Arefe günü demiş olduğumuz bir gün var. Öyle değil mi? Arefe günü ne? Kurban bayramının birinci gününden bir önceki gün. Haccın rükünlerinden bir tanesi de nedir? Haccın rükünlerinden biri Arefe gününde, günün bir vaktinde Arefe'de durmaktır. Öyle değil mi? Yani Arafat Dağı diye bir dağ var. Dağın ismi Arafat Dağı. Gidip orada durman lazım. Yani orada o dağın mıntıkası içine giren bölgede E, durman lazım zaten durmasan da hacın olmaz yani. El-Haccü Araf. el diyor Peygamberimiz. Hac Arafat'tır. Yani haccın rükunlarından bir tanesi de odur. He. Şimdi ne zaman insanlar Arafat'a geliyorlar? Genelde gündüz vakti geliyorlar. Öyle değil mi? Ve akşama kadar da Arafat dağında duruyorlar. Yani akşama kadar da Arafat dağında duruyorlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Arafat'a geldiği zaman Arafat'tayken Ölen namazını kıldıktan hemen akabinde ikindi namazını da kılardı. Yani ne yapardı? Cemaat takdim yapardı. Öyle değil mi? Namazını ikindi namazını bir önceki vakta alırdı. Cemaat takdim yapardı. Niye? Ta ki Peygamber Aleyhisselatu vesselam'ın vukufu kesilmesin diye. Yani çünkü Arafat Dağı'nda yapılacak olan şey nedir? Duadır, zikirdir, Allah'a yakarmadır, günahların affedilmesini istemektir o bekleme esnasında. Çünkü orada dualar makbuldür. Tamam mı? Peygamber Aleyhisselam şayet öğleyi kılsa, sonra durmaya devam etse Sonra ikindi vakti geldiğinde tekrar insanlara hadi ikindi kılıyoruz dese şey kesilmiş olacak. Vukuf yani Arafat'taki vukuf kesilmiş olacak. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu kesinti olmasın diye bu bir. Yani vukuf kesintiye uğramasın diye. İki, orası çok kalabalık yani ana baba gününe dönüşüyor e orası o günlerde. İne atsan yere düşmeyecek kadar bir kalabalık var. İkinci bir defa tekrardan abdest almalı, insanların tekrardan bir araya toplamaları, tekrardan namaz şeklini almaları çok büyük bir zahmet insanlar açısından. Bu sebeplerden dolayı Peygamberimiz Arafa'da namazı cem'i takdim yapmış. Daha sonra akşam olduğunda bu defa insanlar arafattan Müzdelife'ye gidiyorlar. Müzdefile, müzdelife denilen mıntıkaya e, gidiyorlar. Müzdelife'ye giderken de o kalabalık yol şeyinde devam ediyor. Yani yolda, hatta bazen hani duyuyorsun haçta giderken, yollarda gelirken e, insanlar izdihama uğruyor, ölenler oluyor vesaire, çok büyük bir kalabalık var. O kalabalık bu defa Arafat'tan nereye iniyor? Müzdelife'ye iniyor. Arafat'tan Müzdelife'ye giderken de mesela Peygamber aleyhisselatü vesselam'ın emri nedir? Sükunet içerisinde gidin diyor. Çünkü acele edildiği zaman izdihama oluşuyor, insanlara sıkıntı oluşuyor, sükunet içerisinde gidiyorsun. Şimdi iki ışık var. Ya yolda duracaksın, akşam namazını kılacaksın sonra tekrardan yola devam edeceksin. Bu çok büyük bir sıkıntı insanlar için. Peygamber Aleyhisselam o seyil kesilmesin diye yani yolculuk yarıda kesilmesin diye akşam namazını şey erteliyor. Yatsı namazına erteliyor. Yani cemu ta'khir yapıyor. Müzdelifede de, de cemu ta'hir yapılıyor. Birinde cemu takdimin, birinde de cemu ta'hirin yapılmasında ki illet şey sebebledir. Sebep bunlardır. Yani o anki durum, o anki E, zorluk veyahut da meşakkattır. Anlaşıldı? Tamam. Ondan dolayı işte burada eftar olan bunu yapmaktır demişler. Tabi biz ne dedik? Eftar olan, erfak olanı yapmaktır. Yani en uygun olan. ikisinde de en uygun olan budur zaten. Yani iki halde de Arafat'ta Peygamberin yaptığıdır, Müzdelife'de yine Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığıdır. Hem insanın ferdik şahsına hem de içinde bulunduğu topluluğa, kafileye en uygun olan bu şekilde kılmasıdır. Buraya kadar anlaşılmayan veyahut da sormak istediğimiz bir şey var mı? Onu anlatacağım inşallah. Yani onu ya bir sonraki ders ya da ondan bir sonraki ders e, bu meseleyi anlatacağız inşallah. Başka? Hiçbir sıkıntı olmadan anlatırken Onu anlatırken anlatacağız zaten. Başka? O bir konu yani Başlı, başına bir konu. E, hiçbir sıkıntı yokken namazları cem etmek caiz midir? Veyahut da insanın kendisine ihtiyaç gördüğü bir anda namazlarını cem etmesi caiz midir e, diye. Onu inşallah dediğim gibi konu olarak komple anlatacağız başka sorusu olan var mı? Anlaşılmayan bir şey var mı? Burada? Yok. Tamam inşallah. Burada duralım. Eee Vakhiru da'vana